veya laubalilik üretebilir miyiz? Üretemeyiz. Neden? Sünnetler ve farzlar bağlantısında da konuşulduğu gibi bir kere mekruhlarda esneklik, laubalelik, her şeyden önce bir harama kayış haramı da ezip geçme sürecini başlatabilir.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 esnemek namazda mekruhtur. Fakat şimdi bir soru soralım. Esnemek insanın elinde değil ki. Demek ki esnemeyi gevşek bırakmak. Laubalilik işaret olduğu için mekruhtur. Yoksa insan isteyerek esnemez. Erkeklerin namaz kılarken yüzlerini burunlarını kapatacak şekilde bir örtüyle namaz kılmaları da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 yapılmaması tembih edilmiştir. Namazın en önemli mekruhlarından, tahrimen mekruhlarından birisi, tağdil erkana riayet edilmemesidir. Tağdil erkan neydi? Rüküvden kalkınca.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 dersimizin yandan bir konusunu ele alalım. Şimdi tadil erken yani rüküden kalkınca nefes almak beklemekse iki secde arasında nefes almak en azından vaciptir dedik. Terki de tahrimen mekruhtur dedik. Müslümanlar bir camide teravih namazını kılmaları sünnettir. Terk edilmesi bu derece değildir.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 Bu sebeple mümin basiretli davranmalı. Allah-u Teala'nın e, şeriatındaki farzlar, vacipler, haramlar, mekruhlar niye böyle konmuştur? Düşünerek hareket etmelidir ki e, halk deyimiyle kaş yaparken göz çıkarmış olmasın. Başka bir mekruh namazda e, ikinci rekattaki zamm-ı surenin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 Ama esas olan pijama, iş elbisesi ve benzeri e, talimatlardan yani da ayrıntılardan ayıracağımız önemli husus Allah Azze ve Celle "Huzuz zinetekum inda kulli mescidin." Huzuz zinetekum inda kulli mescidin buyurmuştur. Her secde pozisyonu için zinetinizi takının.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 eğlenmek gibi haşa, bir cahilce kaflet e, içine düşmediği sürece allah Teala bu tip hususlarda kullarını e, mazur görüyor. Rahmetiyle muamele buyuruyor. Fukaha da bunlardan bu hükümleri çıkarıyor.